Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. 1 Şubat 2022'deyiz. Açık Radyo'dan sesleniyoruz sizlere. Ben Rauf Kösemen. Ortağım Damla Özler bugün yok, bizimle birlikte değil. Ona buradan selam gönderiyoruz. Bir konuğumuz var Ayşe Alan. Kendisi eğitimci, yazar ve tarihçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Alan'la bugün eğitimde eşitsizlikler üzerine konuşacağız. Peki eğitimde eşitsizlikler dediğimiz zaman nerelere bakmak lazım? Hangi başlıkları konuşmak lazım? Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Benim sürekli yazılarımda da e, vurgulamaya çalıştığım bir nokta var. Bir ülkenin eğitim sistemine baktığımız zaman biz sadece o ülkenin eğitim sistemine bakmıyoruz. O ülkenin... E, ideolojisine bakıyoruz, ekonomi politikasına bakıyoruz, toplumsal yapısına bakıyoruz. Dolayısıyla eğitimde eşitsizliklerden bahsederken e, o ülkenin eğitim politikasının nasıl şekillendiğini, o ülkede örneğin gelir dağılımının nasıl eşitsiz bir şekilde e, topluma yansıdığına, o ülkedeki farklı cinsiyetlerin nasıl kendisini temsil edebildiğine ya da edemediğine, o ülkede çocuk işçiliğinin olup olmadığına, o ülkenin barışçılık bir politikaya sahip olup olmadığına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla büyük bir perspektiften ele almak ve bunları istatistiklerle birlikte çok daha görünür kılmak, teoriyle pratiği belki de bir arada düşünüp konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi o ülke Türkiye. Evet. Oradan girelim. Ne var neler oluyor Türkiye'de eğitimde eşitsizlik namına? Ya da hatta eğitim namına neler oluyor <gülüyor> Eğitim namına neler oluyor? Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Erişimde çok büyük bir sorunumuz var. Hala okullaşma oranında e, Türkiye'nin kat etmesi gereken uzun bir yol var. Burada da biraz sonra e, belki açarız. E, cinsiyet farklarından da bahsetmek lazım. Yani kız ve oğlan çocukların eritme, eğitim erişimi e, aynı oranda değil. Birincisi bu. Ee, özellikle pandemi ve pandemi sonrasında görüyoruz, okuyoruz ki e, okulu bırakma oranlarında e, düşüş olması gerekirken bir yükselme var. Bunun da en önemli e, sebeplerinden bir tanesi derin yoksullaşma. E, bunun önüne geçemedi Türkiye Bu hala. Bu cinsiyetle de bağlı bir şey mi? Yani kız çocukları daha, daha çok mu bırakıyor okulu? Evet, e, hem cinsiyetle hatta diğer ayrımcılık biçimleriyle, diğer kimlikleriyle, Kimliklerle de çok alakalı bir konu bu. Şöyle ayrımcılık e, tek başına tek bir kimliğin yaşadığı bir şey değil. E, bizim yaptığımız en önemli hatalardan bir tanesi de bu aslında. Biz istatistiklere baktığımızda örneğin e, şunu görürüz. E, 2020-2021 eğitim öğretim yılında e, her 100 kız çocuğundan 7 tanesi okula gidememiş. Şimdi bu bir istatistik veri ve önemli bir veri. Yani e, ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, maddi sonuçlarını çok güzel önümüze seriyor. Ama aynı şekilde e, bu elimizdeki veriye daha yakından bakmaya ihtiyacımız var. Bunlar hangi kız çocukları? Hangi Kim bunlar? yedi kız? Evet hangi yedi kız bu? Yani yoksulluk, e, derin yoksulluk yaşayan. E, bunun içinde engelli çocuklar olabilir. Bunun içinde e, mülteci çocuklar olabilir. Dolayısıyla bu. Orta sınıf bir kız çocuğunun yaşadığı ayrımcılıkla ki o da okulda ayrımcılık yaşar. Yoksul bir kız çocuğunun yaşadığı ayrımcılık, engelli bir kız çocuğunun yaşadığı ayrımcılık aynı değil. Ya da örneğin iki tane çocuğu olan bir yoksul aile çoğunlukla oğlan çocuğunu okula göndermeyi Dolası tercih ediyor. Dolayısıyla o aile için %50 oluyor okulu bırakma oranı. Evet, evet. evet. Dolayısıyla yani... bunu yani herhangi bir veri, veriyi tek başına değerlendirmememiz gerekiyor aynı toplumsal katmanlardan bahsediyor gibi. Hmm. Eğitimde hem erişimde böyle hem de e, bu toplumsal sınıfların, grupların kendini okulda temsiliyeti de aynı şekilde. Biraz sonra e, ondan da bahsetmek isterim. Yani sözünüzü kesip bir parantez açacağım. Ya sözünüzü diyorum ama sözünü demek isterim. Yani e, belli bir e, samimiyetimiz var ona binaen. E, bu yüzdeler üzerine bir şey söylemek istiyorum. Yani %7 e, kız çocuklarımda okulu bırakma oranı dediğimiz şey Altın çizerek söylüyorum, yoksul kız çocuklarında yüzde kaç dediğimizde oran yüzde geçiyor olacak. O zaman soruyu böyle sormak gerekecek. Ya da engelli kız çocuklarında belki de yüzde 90. O zaman bu durum orada. Evet. Dolayısıyla sayıları rakamları ama yani. Aynen. E, kastettiğim tam olarak buydu. Sayılar önemlidir, ayrımcılığın maddi sonuçları çok önemlidir. İstatistiklere bakmak önemlidir. Ama velakin bunlara çok daha yakın bir perspektiften bakmaya ihtiyacımız var. Daha çok veriye ihtiyacımız var. Ve bu verilerle de tabii ki her zaman şu soru çok ortadadır. Elinde bir veri varsa bu veriyle ne yapıyorsun? Yani Türkiye'deki eğitime erişimde böyle bir veri geldi eline. Ne yapacaksın bu veriyle? Bunun içinde daha yakından bakmaya ihtiyacımız var. Eğitimde erişim şu anda Türkiye'nin eğitimdeki eşitsizliğinin en önemli sorunu ortada. Ama sadece tek sorun değil. Bunu etrafında Filizlenen başka başka sorunlar da var. Bunun içine alan eğitimin içeriğine değen de sorunlar var. Örneğin toplumsal cinsiyet meselesinden bahsedelim. Biraz önce verdiğim veri üzerinden devam edersek kız çocuklarının eğitime erişimini sağladığımız zaman eğitimdeki eşitsizlik bitecek mi sorusu? Ve cevabımız hayır. Çünkü eğitimin kendisi aslında eşitsizlikleri yeniden üreten bir sistematik eğer ayrımcılığa karşı bir eğitim ortaya koymuyorsak eğer o ülke tüm kimlikleri kapsayan kucaklayıcı bir yapıya sahip değilse eğer sokakta nefret söylemi varsa ırkçılık varsa eğer kadına taciz devam ediyorsa şiddet dili devam ediyorsa okulda da devam ediyor bir şey bu. yapmıyorsak ve kendini bu. yeniden üretiyor. Yani bu e, işin ideolojik politik tarafı Bir de fiziksel tarafı var. Yani bazı öğrencileri 20 kişilik sınıflarda, bazı öğrencileri 40 kişilik sınıflarda okutuyorsan eğitime erişimin bir eşitlik yaratmadığı da ortada fiziksel karşılık olarak. Evet. E i̇şte eğitime erişimin aslında bir yönü de bu. E sormamız gereken sorulardan bir tanesi de bu. Velev ki %100 eğitime erişimi sağladık. E peki bu çocuklar hangi okullarda hangi eğitimi alıyorlar? Yani ee, bir 20 kişilik 25 kişilik sınıfta eğitim alan çocukla 40-45 kişilik sınıflarda eğitim alan çocuk e, aslında eşit değil. Eğitime erişimin içeriğine de e, bakmak gerekiyor. Şöyle düşünelim 12 yıl zorunlu eğitimle hayatını devam ettiren bir çocuğu düşünelim. Yani hayatımızın ortalama sadece 12 yılını e, zorunlu eğitimde geçiriyoruz. Bu çocuk 1. sınıfa başladığından 12. sınıftan mezun olana kadar hangi deneyimleri yaşıyor okulda? Okul onun çok temel beceri ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Okul ona eşit kalitede eğitim içeriği sunuyor mu? Okul kendisini geliştirmek için gerekli sosyal kültürel faaliyetleri çocuklara eşit bir şekilde sunabiliyor mu? Şimdi buradan da birazcık müfredatın içeriğine yani eğitim programlarının nasıl tasarlanmış olduğuna bakmak lazım. Biraz önce de bahsetmiştik bir ülkenin aslında ideolojisi sistemi o ülkenin eğitim tahayyülüne yansır diye. Bir vatandaş tahayyülü var, makbul vatandaş. O makbul vatandaşı yaratmak üzerine kuruluyor bütün sistem aslında. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Eğitimin tarihine baktığınızda da özellikle hani Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmış bu milli eğitim sistemi, devletin makbul vatandaşını yaratmak üzerine Kurulmuştur öncelikle. İkinci amacı da aslında iş gücü yaratmaktır. Şimdi, ismi, i̇sminden de milli eğitim evet, olduğuna göre. Milli eğitim yani uzun yıllar e, ülkemizde mesela milli tarih, milli coğrafya dersleri vardı. Bu e, örnek Hı. olarak verilebilir. Şimdi bakalım ülkemizde 12 sene zorunlu eğitimde olan bir çocuk. Örneğin 4. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu. Haftada 2 saat din kültürü dersi görür bu çocuk. E, ve bu din kültürü dersinde Sünni İslam öğrenir. Ama bu çocuk felsefe öğrenmeye 10. sınıfta başlar. Ve sadece 2 sene öğrenir felsefeyi. E, bu çocuk e, filozof olmayı, felsefeyle ilgilenmeyi, bilimle ilgilenmeyi tahayyül edebilir mi? Belki çok basit bir soru ama çok elzem bir soru. Çünkü e, biraz da buradan e, ülkenin ekonomi politiğine girersek, eğitimle nasıl bir iş gücü yaratılmaya çalışılıyor diye düşünürsek, mevcut hükümetin 10 yıl önceki çalışma bakanı şöyle bir şey söylemişti bizim ülkemizden bilim adamı çıkmaz bilim adamı dediği için ben şimdi bilim adamı kelimesini kullanıyorum bizden olsa olsa ara eleman ülkesi olur demişti e tahayyülün olması o, lazım 10 yıl değil 10 yıl, değil yıl değil? oldu sanırım Öyle mi? Evet. şimdi biz böyle bir tahayyülün içindeysek eğer bu yıllardan, bu çocuklardan milyonlarca okula giden çocuklardan nasıl bir gelecek beklentisi bekliyoruz. Mevcut sistemde öğrenciler her ne olursa olsun hangi okula giderse gitsin ister özel okul olsun ister devlet okulu ister okulunda 45 kişiyle derse girsin ister 25 kişiyle derse girsin merkezi sınav sistemleriyle öğrencilerin aynı performansı gösterip üniversiteye gitmesini bekliyoruz. Buradan da Kendilerine bir gelecek kurmalarını bekliyoruz. Oysa ki eğitimin içeriği bu haliyle bile yani ayrımcılığı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Altını çizdiğini ve yeniden ürettiğini düşünüyorum. Müfredatın kendisini. Belki öyle olmasın. Bu haliyle bile zaten bu eleme sistemiyle bu eşitsizliklerle çocukların çoğuna kör. Aslında görmezden geliyor. Bir taraftan da çocukların kendilerini var etmelerinin de önünü kapatıyor. Çünkü e, eğitim ben, bu boşu boş bıraksak daha iyi var evet, daha rahat olabilir. <gülüyor> e, ben şöyle <gülüyor> düşünüyorum. Eğitim dediğin bireyin özünü güçlendirmeli. Eğitim dediğin çocuğun zihnini açmalı. Hatta bir adım daha öteye gidelim. Ülkemizde hemen hemen hiç yok. Eğitim dediğin çocuk katılımıyla olmalı. Çocuğun kendi eğitiminde, kendi eğitiminin e, tasarımında, Söz söyleme hakkı olmalı. Okul ortamlarında, demokratik sınıflarda çocuklar eğitim görmeli vesaire. Bu işlevi yerine getirmeyen bir sistemin içerisinde birey özgürleşemez. Birey köleleşir. E, tamam işte bu iyi bir şey de denilebilir. Bu kölelik e, hali. Çünkü sorgulamayan, söyleneni yapan ya da birisine söylediğini yaptırmak üzere kendini kurgulamış insanlar yaratır. E, çoğunlukla işe de yarıyor bu insanlar aslında ama nereye kadar işe yarıyor yani nerede e, kopacaktı ananın kuyruğu bu köleleşme meselesi yani ila böyle devam edebilir mi yüzde ellisi anlamıyor okuduğunu bu eğitim sisteminden geçen insanların. E sanırım bu sorunun cevabı sadece eğitim politikasında değil yani bu soru aslında bir sistemle e, alakalı soru. E, Eşitsizlikleri dert eden insanların ortaya koyduğu politikalarla, yan yana duruşuyla, dayanışmayla, başka bir okulu tahayyül etmeyle ve bıkmadan, usanmadan söylemeyle aslında bunların üzerinde konuşup yeni bir şeyler ortaya çıkarma gücümüz var. Evet, tablo belki çok vahim gözüküyor olabilir. Ama dönüp dolaşıp bir öğretmen olarak en çok... Çocuklara güveniyorum. Yani bunu bir hiyerarşik e, yerden de söylemiyorum. Hani gelecek sizindir, siz kuracaksınız geleceği işte. Bundan sonra görev sizin. Buradan devam edin çocuklar. Evet, dünyanın en kolay işi direkt onlara evet, devret. Öyle değil. Ama onlarla birlikte yan yana çok şey yapabiliriz. E, hiyerarşik bir yerden söylemediğimin tekrar altını çizmek isterim. E, çocuklar e, şu anda bence eğitimin içeriğine katlanıyorlar. Okullara katlanıyorlar. Birçok araştırmada gösteriyor çocuklar okulda mutlu değil. Çocuklar okulda e, çoğunlukla sıkıldıklarını ifade ediyorlar. Çocuklar okulda çoğunlukla e, öğrenmediklerini ifade ediyorlar. Ya da eğitimin içeriğinde kendilerini bulamadıklarını ifade ediyorlar. Ama e, onların içinde bulundukları dünya özellikle pandemi birçok şeyi e, hepimize gösterdi. Yani pandemi hem eşitsizlikleri derinleştirdi özellikle eğitimde. E, gördük. Yani birçok çocuk e, akşam yine eve annesinin babasının işten gelip e, cep telefonunu kendisine verip öğretmeniyle iletişime geçmeyi bekledi. E, çok daha derinleşti. Çok daha görünür hale geldi. Ama pandemi bize bir şey daha gösterdi. Bu eğitim müfredatı dünyada olan bitenle ilgili çocuğa hiçbir şey söylemiyordu. Çocuğu güçlendirmemişti. Bu da bir ayrımcılık biçimi. Yani dünyada bir şeyler oluyor, dünyada iklim krizi var, ayrımcılık var, şiddet yükseliyor, ırkçılık hala çok yüksek. Dünyanın birçok yerinde bu böyle. Ee, i̇klim kriziyle ilgili hemen acil bir şeyler yapmak lazım. Salgın diye bir şey ortaya çıktı. Ee, i̇lk reflekslerimizden bir tanesi, bizim için çok değerlidir, elleri öpülesi, yaşlılar dediğimiz insanlara sosyal medyada ...sokağa çıktıkları için yüklenildiğini, bağırıldığını, bazen küfür edildiğini gördük. Çocuklar bunları yaşadı. Yani birebir e, hayatlarında, dünyada, toplumda, çevrelerinde olan şeyin... ...ders kitaplarında olan şeyden çok daha farklı olduklarını gördüler. Ee, evet, hakikatle e, eğitim müfredatı arasındaki, hakikatle öğretilen arasındaki açıyı çok iyi özetledin. Gerçekten de öyle. E, şunu eklemek istiyorum... Hak temelli bir eğitimimiz yok. Hak temelli bir eğitimimiz olmadığı için de bir örnek daha vereyim. Çok önemli benim için. Biraz önce din kültürü dersinden bahsetmiştim. zorunlu din kültürü eğitiminden. Ülkemizde artık insan hakları ve vatandaşlık dersi de yok. Çünkü müfredattan kaldırıldı. Yani öğrencilerin 7. ve 8. sınıfta zorunlu olarak aldıkları demokrasi dersi kaldırıldı. Onun yerine bu ders 4. sınıf yani ilkokul 4. sınıfa konuldu. Bir anlamda aslında yok edildi diyebiliriz. Öğrenciler müfredatın bir parçası olarak bir demokrasiyi, vatandaşlığı, barışı, birlikte yaşamayı, dayanışmayı ne yazık ki öğrenemiyorlar. E, bu da en çok üzerinde durmamız ve e, konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. Neden öyle? Çünkü eğer hak temelli bir yaklaşımımız yoksa, biraz önce pandemideki yaşlar örneğinden e, yola çıkarak devam edeyim. E, son zamanlarda biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı değerler eğitimine çok önem veriyor. Ama e, değerler dediğimiz evrensel değerler, hani barış hakkı gibi evrensel değerler olmadığı için de biz müfredatta ders kitaplarında ee, örneğin kadın meselesinde e, ülkemizde kadınlara çok değer verilir ee, sözünü bolca görüyoruz. Yaşçılıkta da aynı şey. Yani yaş ayrımcılığı var bu ülkede. Eğitim çocuğa şunu söylemeli. Ee, yaş ayrımcılığı diye bir şey vardır. Bunun önüne geçmek için belli yaşın üstündeki insanlara şu şu haklar verilmelidir. Biz de bunun için mücadele etmeliyiz. Kadın meselesinde de aynı şey. Toplumsal cinsiyette de aynı. Ders kitabında şöyle bir şey yazıyor. Ülkemizde, bizim toplumumuzda kadınlar çok değerlidir. Bunun bir karşılığı yok. Hatta bir adım öteye gidelim. Diğerin ötesine de şöyle geçiyor ders kitabı. Bu verdiğim örnek 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında. E, ayrımcılık kötü bir şeydir. E, bu yüzden bizim ülkemizde pozitif ayrımcılık uygulamaları vardır. Buraya kadar evet çok güzel. E, aşağıda maddeler halinde. E, toplumsal cinsiyet konusundaki toplumsal cinsiyet demiyor aslında cinsiyet evet ya. cinsiyet eşitliği için ülkemizdeki uygulamalar verilmiştir madde madde sıralamış uygulamalardan bir tanesi şu toplu taşımada kadınlara yer verilir bu bir pozitif ayrımcılık örneği olarak söyleniyor çünkü tekrar dönüp dolaşacağım değer kelimesinin altını çizmek istiyorum ülkemizde yaşlılara değer verilir ülkemizde engellilere değer verilir Ülkemizde kadınlara değer verilir. Eşit bir algı yok. Evet, Eşit acı, bir algı acıma olmadığı gibi için bir nevi, yukarıdan bakan bir şey. Yukarıdan yani, bak. Yoksun oldukları için yer veririz falan gibi bir e, yaklaşım yani yaşlılara. Hoşgörüye yakın, karşıdan hani, karşıya geçiririz. Evet, hoşgörüye yakın. Hoşgörüde de o hiyerarşi vardır ya. Hı -hı. Bir hoşgören vardır, bir de hoşgörülen vardır. Buradan hareketle ülkemizde bu kadar çok müteci çocuk olduğu için e, bahsedelim. Madem eğitimde eşitsizlikten bahsediyoruz. E, ders kitabında mülteci çocuklardan çok az bir şekilde bahsedilip e, farklılıklarla bir arada yaşarız e, mültecilere karşı da hoşgörülü olmamız lazım diyor yan yana yaşıyoruz onların da hakkı var barış hakkı vardır göç hakkı vardır e, sağlıklı hayatı devam ettirme hakkı vardır gibi şeylerin altın çizilen çizen bir eğitim içeriğimiz yok çizen Asıl... olacak o sınıfa bir e, mülteci çocuk Verdiğimizde o sınıf onu kabul edecek mi? Yani dışarıda da kocaman bir dünya var. Hani şu demin konuştuğumuz hakikat ve müfredat arasındaki fark gibi. Bunu yazsak bile söz konusu olan mültecilik olduğunda o sınıfta neler olur acaba? Birçok örnek var aslında konumuz mültecilik olsaydı birçok örnekle, araştırmayla bunları uzun uzun belki konuşabilirdik. Ama yine dönüp dolaşıp devletin politikalarına bakmak gerekiyor. Şimdi bir mülteci çocuğun olduğu sınıfın nasıl tasarlandığı, öğretmenin işte kapsayıcı eğitimle ilgili ne kadar bilgili olduğu, eğitim aldığı yani o okulun mülteci çocuk politikasının ne olduğu gibi yerlere de bakmak gerekiyor. Ama tabii mültecilik çok sıcak bir mesele bir taraftan. Yani sokakta da birçok şey oluyor. Şöyle bir örnek geldi aklıma. 3 sene önce LGS'de bir Suriyeli çocuk Tam puan almıştı. Bütün soruları doğru cevaplamıştı. Ee, çok iyi çalışmıştı. İyi bir çocuktu. Ee, öğretmenleri onu çok desteklemişti. Haber bültenlerinde, gazetelerde e, bu haber çıktıktan sonra e, yüzlerce ırkçı yorum yapılmıştı. O haberin altına. E, i̇nsanlar şöyle şeyler yazmışlardı. E, madem çok iyi, çok başarılı, niye burada? Gitsin kendi ülkesinde okusun. E, kalıp savaşsaydı keşke. Gibi yorumlar okuduk. Bir çocuğun LGS başarısı üzerinden bunları gördük. Evet tek başına eğitim bunu çözebilir mi? Çözemez. Ama ve lakin çözümün bir parçası olabilir eğitim. Çözümün bir parçası olabilir okul. E, nasıl olabilir? En azından e, zarar vermeyerek, en azından e, eşitsizlikleri yeniden üreten bir dil üretmeyerek, Şöyle örnek verebilirim. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıktan devam edelim. Cinsiyet rollerini bir çocuk önce ailede öğreniyor. Çocuk önce ailede toplumun bir parçası haline geliyor. Daha sonra medya, çevresi ve okulla bu iş devam ediyor. Şimdi okul toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir eğitim ortamı sunarsa eğer çocuğa toplumdan öğrendiği, aileden öğrendiği, cinsiyete dair, cinsiyet rollerine dair kalıpları kırabilme gücüne sahip. Çocuk ders kitabında e, bilim kadınları görebilmeli. Çocuk sanatla ilgilenirken hem sanatçı kadın hem sanatçı erkekleri görebilmeli. E, çocuk sporda kız çocuğu olduğu için oğlan çocuklarından e, geride kalmamalı. Hem kız çocukları hem erkek çocukları Cinsiyetlerinden bağımsız, oldukları gibi kendilerini ifade edebilme haklarına sahip olabilirler. Çok temel bir şeye ihtiyacımız var bizim aslında eğitimde. Farklılık bir değerdir. Farklılık değerdir, farklılıklarla bir aradayız, farklılıklarla güzeliz. Ve biz o farklılıkları ortaya çıkardığımız ve yan yana durabildiğimiz derecede güçlüyüz. Bunu besleyen bir eğitim ortamı, bunu besleyen bir eğitim içeriği bize çok önemli... Bir yol aldırır diye düşünüyorum. Ee, okul buradaki ayrımcılığı arttıran bir faktör e, olmamalı e, deyince aklıma senin bir yazının başlığı geldi. E, okul erkektir. E, ama mevcut okul erkek yani çok da ikna ediciydi yazıdaki argümanlar. Nasıl olacak? E, i̇şte tam da bu erkekliğin üzerine e, gitmek e, bununla gerçekten savaşmak e, gerekir. E, şunu kastediyorum tabii yazımda bahsettiğim erkeklik şöyle bir erkeklik her türlü e, farklı cinsel kimliği de yok sayan bir erkeklik yani e, erkek çocuğu da vuran bir erkeklik kız çocuğunu vurduğu kadar bugün hala anaokullarında e, birçok anaokulunda çocuklar e, oyun köşelerinde bile farklı e, oyuncaklarla oynuyorlar devam ettirilen bir sistem var yani kız çocuklarının evcilik köşesi olan çocuklarının Tamir köşesi gibi. Bu çok belki basit e, ve doğal bir şey gibi görünüyor olabilir. E, ama okulun içinde e, makbul erkeklik dışındaki erkeklikler kabul edilmiyor. Aynı toplumda kabul edilmediği gibi. Yani kızlar hanım hanımcık e, olmak zorunda. Kız gibi e, oğlan olmak kötü bir şey. Erkek gibi kız olmak iyi bir şey gibi. E, örnekler verebilirim. Sadece eğitimin içeriğinden bir sürede altından bahsetmiyorum. Yani i̇çerikte de birçok şey var. alanlarda da farklılıklar olduğunu yazmıştın. Yani konuşma e, evet. e, süreleri, e, mekanı kullanma biçimleri falan gerçekten erkekliğin hakim olduğu bir alan olduğunu bize gösteren bir yazıydı. Yani, öyle hatırlıyorum. Evet. Yani okul koridorları bile. Yani okul koridorlarından hatırlayalım. Bugün hala devam ediyor. Nedir? E, Türk Büyükleri sergisi vardır birçok okulda. Hala. Yani e, erkekler vardır okul duvarlarında, koridorlarda. İşte onun yanına bilim kadınlarını e, koymak, onun yanına kadın siyasetçileri koymak, onun yanına kadın yazarları koymak, e, rol model göstermek çocuklara çok önemli. Şimdi tam e, buraya gelmişken bunu bir başka programın konusu yapalım ve e, yani erkek okulu konuşalım bir başka programda. Tabii. E, programın sonuna geldik. Diğer kamdaydınız açık Radyo 95'te ben Rauf köslemen konum Ayşe alan bizimle beraberdi çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim hoşça kalın haftaya görüşmek üzere diğer Kam sosyal fayda dünyasından fikirler tartışmalar haberler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.